Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Evet Hobbit serimiz devam ediyor. Kitabın i̇şte ortasını geçtik ve kitap boyunca emek verdikleri, türlü türlü zahmetlere katlandıkları, yollarda bir sürü maceranın içinden geçerek ulaşmak istedikleri yer olan yalnız da geldiler. Yalnız, Artık içeriden bilgiler alma zamanı. Ya bu bölüm çok keyifli bir bölüm. Çünkü yani Smaugla karşılaşacağız. Bilbo daha bir yetkiyi eline alacak. Smaug'un dehşetiyle Karşılaşacağız. Cücelerin ejderhalar hakkındaki tutumlarını ve ejderhaların nasıl bir şey olduğunu anlamaya başlayacağız. Smaug'u tanıyacağız. Smaug'u tanıyacağız. Çok da diyaloglarla dolu bir bölüm. Genelde tasvirlerle dolu bu zamana kadarki hikaye ama Abi, bu diyaloglarla... şöyle yapalım mı? Bu bölümde Smaug'u dilek seslendir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilboy'u da sen tamam. O zaman 12. bölüm içeriden Bilgiler başlıyor. Ya nerede kalmıştık? En son kapıyı açabilmişlerdi. Gizli geçitin kapısını açabilmişlerdi. Kapının önünde oturuyorlar artık gece olmuş. Yıldızlar çıkmış gökyüzüne falan. İçeri girmeye de korkuyorlar yani öyle direkt içeri de giremiyorlar ama kapıyı açtıkları için bir rahatlamaları var. En sonunda Thorin ayağa kalkıyor ve işte Bilbo'ya duyurma yapıyor yani. Diyor ki artık uzun yolumuzun sonuna geldik. Bu uzun yolda bize kıymetli bilgileri ve yetenekleriyle yardımcı olan ve inanılmaz bir şansa sahip olan Bay Bilbo'nun zamanı geldi. Çünkü biz onu zaten bu işler için getirdik. Artık ejderhanın hazinesine ulaşması gereken kişi falan. Burada Tolkien araya girip Torin'in özelliklerini anlatıyor. Diyor ki Torin diyor bu önemli işler diyor belagatı diyor çok fazla uzatırdı. Ha bahseder bahseder bahseder hani bir cüce gevezeliğine sahip. En sonunda şey dayanamıyor. Bilbo dayanamıyor uzatmalarına diyor ki tamam tamam diyor ben anladım senin derdin diyor. Bilbo gitsin hazineyi şansın getirsin diyorsun. Ve diyor benim buna itiraz etme hakkım var. Sözleşme gereği olmadığı halde iki kere sizin hayatınızı kurtardım toplu halde sırf bunları yapmış olmam bile diyor hazinenin yanına gitmesen bana hazineden bir pay hak ettiğimi kanıtlıyor bence diyor Abi Torin böyle hitap etmeyi seviyor ya yani. Evet konuşmayı seviyor Belagatın şehefine biraz fazla kapılıyor gibi Evet ya krallık işini seviyor Torin'in yani. <gülüyor> kral olmayı seviyor yani öyle ki, kanında var adamın uzun uzun cümleler mimler bir de kral olduğu için sözünü de kesemiyor ya yani. durmadan konuşabiliyor Ve şey diyor iki sefer yaptım diyor bir kere daha yapacağım çünkü diyor burada önemli bir söz var işte atasözü var babamın söylediği gibi diyor. Üçüncü sefer hepsini öder. Burada üçüncü sefer hepsini öderin yanında bir şey var. Açıklama notu var. O açıklama notu önemli. Şöyle ki neydi? Yeşil Şövalye ve yeni filmde yapılan şey. Orada yani eski İngiliz metinlerinde geçen bir ortaçağ atasözü aslında. Ve burada çok güzel bir İngilizce ile yazılmış bir şey var. Tolkien'in çevirisini diyeceğim. Çünkü buradaki harflerin kimisi günümüz İngilizcesinde kullanılmıyor. Bu da şu demek. Zira seni üç kez sınadım ve güvenili gördüm. Şimdi üçüncü sefer hepsini öder. Yarına düşün. Ooo reis. Yok yok şurada alanda kaldım. Zahir abi. Yanlaşıyor masaya. Radara girdi Öz, Özledi masayı. Özledi masayı. Dur şöyle alayım. Abi çayına kahvene dikkat et. İçer çünkü. <gülüyor> bir ilberci maması sezdim burada. <gülüyor> Bu üç meselesi yani bizim şeyde de kültürde de olan bir şey. Yani Allah'ın hakkı üçtür. Hı hı. Üçüncü seferde ispatlarsın imanını. Bir seferde değil. Bu aynı zamanda Yahudi Hristiyan mitolojisinde de vardır. Petrus üç kez ihanet eder İsa'ya, doğana kadar. Üç çok önemli bir hikaye. Burada şeyi söylüyorlar yani. Türkiye'nin orta çağda kullanılan bir atasözünü bu kitapta ilk kullandığı yer olarak geçiyor. Kendi edebiyatında ilk kez kullanıldığı yer olarak geçiyor. Eski bir metin. Sir Gouin ve Yeşil Şövalye. Ve bunun da günümüz İngilizcesinde en iyi çeviren adamlardan birisi de Türkiye'nin kendisi zaten. Ve diyor şey yapmayacağım diyor Bilbo. Bu konuda diyor inat etmeyeceğim. Siz istiyorsunuz diye değil benim görevim olduğunu kabul et için diyor. Gideceğim Ismağ'ın yanına. Yüz yüze geleceğim. Karşılaşacağım diyor. Ama diyor ben gitmeden evvel kim benimle gelmek istiyor diyor. Fili ve kili biraz huzursuz böyle ayakları falan kıpırdanıyor. Sesleri çıkmıyor. Diğer hiçbiri umursamıyorlar. <gülüyor> Zaten diyorlar ya yani içlerinden onun görevi. Biz gitmeyiz. Ejderha'nın yanına Çünkü Garibin Bilbo'dan çok daha fazla ejderha bilgileri var. Bunların. Yalnız daha cüceleri oldukları için. Yani ejderha'nın ne kadar korkunç bir canlı olduğunu bildikleri için hiç kimse gitmek istemiyor. Sadece Balin diyor ki ben diyor seninle belli bir yere kadar gelirim. Burada yaşlı Balin diye geçiyor cümlede. Yaşlı Balin ve gözcü Balin Bilbo'ya seninle belli bir yere kadar gitmek isterim dedi diyor. Ama şöyle bir durum var. Kafiriyedeki en yaşlı Cüce Torin aslında. Balin o kadar yaşlı değil. Filmlerde hep daha yaşlıymış gibi gözüküyor ya. Balin 3. çağ 2763 doğumlu. Torin 3. çağ 2746 doğumlu. Aralarında yani bayağı ciddi bir yaş farkı var aslında. Zaten garibim Torin şey 195 yaşında. 1941'de ölüyor. Balin bayağı uzun yaş 231 yaşında 2994 ölüyor. Ve şeyi de fark ediyoruz burada bu yaşlara baktığımız zaman Bilbo'nun doğum tarihi 2890. Yani Bilbo hakikaten bunların yanında çocuk ki o zamanlar zaten 51 yaşında bir adam. Yani bayağı küçük yaşta birisi. Balin böyle bir teklif edince Bilbo buna da razı oluyor. Zaten şey beklentim yok diyor. Yani hepsi birden gideceğiz edeceğiz. Öyle bir coşkun bir talep beklemiyordum ama bu kadar sessiz kalmaları da hoşuna gitmiyor. Balin hani tamam ben seninle gidelim deyince memnun oluyor. Burada harika bir cüce şeyi var. Tanımlaması var. Horken tarafından yapılan. Cüceler için söylenebilecek en iyi şey budur diye başlayan. Bilbo'ya diyor yaptığı hizmetler karşılığında diyor dürüstçe diyor kendi payını verecekleri kesindi. Cüceler böyle kandıran insanlar ya da sahtekarlar değiller. Ama cücelerin diyor belli bir kısmı diyor ikincidir. Karanlık bir yanları vardır. Kendi ırklarını ve kendi canlarını ve özellikle kendi servetlerini çok fazla sever ve korurlar. Ama kimileri de bu karanlık yandan uzaktırlar ama onlar bile kendi canlarını tehlike atacaklarında ya da servetlerini kaybetme durumlarında falan görev verilmiş birisi varsa ortalıkta bunu riske girmezler. Yardımcı olmazlar. Kendi görevini kendisi yapsın diye kenara çekilir beklerler diyor. Ve diyor aynı zamanda da cüceler kahraman değildir. Paranın değerini çok önemseyen hesapçı bir halktır diyor. Thorin ve kafilesi gibi bir kafile aslında cüceler için oldukça düzgün örnekleridir. Cüce ırkının örnekleridir. Ama cücelerin diyor şöyle de bir özelliği vardır. Tamam hani bu gibi durumlarda anlaştıkları kişi yalnız falan bırakabilirler ama tıpkı trollerin orada Bilbo'nun baş belaya girdiğinde onu kurtarmak için de savaşın içinde dalarlar diyor. Her yani şeyde yapmaz öyle tamamen de kayıtsız kalmaz bu önemli cüceleri burada baya ciddi bir şekilde düzgünce tanımlamış oluyor şeylerini hobi şey yapıyor tamam diyor o aralık kapıdan ikisi balinle beraber giriyorlar kapı tam olarak açık değil tam kapalı da değil bir şey aralık var kapıda ve kapıdan girer girmez kapkaranlık bir koridora girmiş oluyorlar baya ışık falan girmiyor zaten gece vakti de olduğu için ama özellikle belirtmiş burada Tolkien diyor ki ne bu diyor bir ork mağarasıydı dehliziydi ne de yabani erflerin orman erflerinin yaptığı el er yordamıyla bir yoldu diyor. Cücelerin güçlerinin ve zenginliklerinin en üst döneminde yaptıkları mükemmel bir koridordu diyor. Neredeyse hiçbir bağlantı taşı falan belli olmayan kaymak gibi bir zemin, harika duvarlar falan. Ya tam bir cüce sanatının gösterildiği bir yer olduğu için diyor. eğimden aşağı çok rahat bir şekilde ilerleyebilirler. Buradan da cüce işçiliğinin standart ev işçiliğinden daha yetkin olduğunu anlıyoruz. Belli bir yere geldikten sonra diyor ki Balin bundan sonrası senin için diyor. Bundan sonra sen devam edeceksin diyor. Ben burada diyor seni bekleyeceğim. Geri dönmeni. Bil, bu razı oluyor bu duruma, zaten kabullenmiş durumda. O zamanında şairden çıkarkenki pısırık aceleci beceriksiz bir hobitten artık kararlı, daha cesur yaptığı görevleri üstlenebilen, hatta yani Thorin'in olduğu bir kafide liderlik yapabilecek fikrine danışılan birisine dönüşmüş, artık büyük ve olgun bir hobite dönüşmüş bir şey. Burada da şeyi görüyoruz, işte karakter değişimini tamamlanmasını görüyoruz. Tookyanı bu sırada ağır basıyor. Ama Bagins yanında hiçbir zaman tam olarak unutmamamız gerekiyor çünkü burada da göreceğimiz gibi sık sık ah keşke evimde olsaydım sıcak sobamın şöminemin yanında olsaydım diye mızlıyor zaman zaman Güzelliği şu hobitler ırk olarak bir boyada baktığımızda. Semed'e baktığımızda, Merve Pippin'e baktığımızda kolayla hani herhangi bir şeye dahil olmak, risk almak, keyiflerinden ödün vermek gibi şeylere çok karşılar. Hani bunları yapmıyorlar. Şahane bir hayat. Evet esnarlardı. ama bir de söz verirlerse yani bir şey yapacağız diyorlarsa da bütün bunlardan feragat edebiliyorlar. Ve korkmaları bir şeyden çok öldüresiye korkmaları bile yapmaları gerektiğini düşündükleri işleri yapmaktan geri bırakmıyor onları. İlla yapabiliyorlar. Yani Hobbitlerin işte Gandalf'ın hayran olduğu iradesi o küçücük bir yüreğin nasıl inanılmaz bir cesaretle davranıyor anlamıyorum diyor ya filmde de oradaki hikaye hobbitlerin özünü teşkil ediyor yani yüksek böyle. alaka sahipler çok, demek evet doğru yüksek alaka mu? sahipler çok keyifçiler ama gerekiyorsa vazgeçiyorlar çok korkaklar ama gerekirse ölmeye gidiyorlar falan yani böyle bir garip canlılar ve bir boş şey yapıyor aşağı doğru yoluna devam ettiğinde olabildiğince sessiz hareket etmesi gerektiğini <Gülüyor> anlıyor çünkü birazcık daha ilerlediğinde şeyi fark ediyor ortalık ısınmaya başlıyor ve belli bir dumanlar falan geliyor. Normal havada olmaması gereken. Diyor ki evet smağa doğru ilerliyoruz. Bali'nin yanından ayrılmadan evvelde de yüzüğünü takıyor zaten. Görünmez durumda. Yani tedbirini de almış oluyor. Aşağı doğru inerken çok ufak bir ışık gözünü çarpıyor. Bir kızıllık falan var o koridorun sonuna doğru. Bu kızılığa gitgide yaklaştıkça kırmızı sarımsı bir kızıllık bu. Daha da aydınlandığını, parlaklığının arttığını falan fark ediyor. Ve gürültüler, mırıltılar falan duymaya başlıyor. Dev bir kaplan falan nefes alıp veriyormuş gibi falan. Ve ve terlemeye başlıyor. Sting'ini biraz gevşetiyor lazım olur diye. Tabii Ejderha'ya Sting'de ne yapacak o ayrı bir hikaye ama en azından tedbirini alıyor kendince. Dedem abi Ecthelion diyoruz. <gülüyor> Çok korkmasına rağmen diyor ki görünmezim giderim hallederim bir bakayım ne var ne yok falan diye. Ama bir anda o mırıltı nefes alıp vermesi falan kulaklarını zorlar bir hale geliyor. O kadar abi, kuvvetli. Abi burada Bilbo'nun Tuk olan tarafıyla Bugge tarafını bir, bir paragrafta anlatmış. Tolkien okuyayım. Oku. Diyor ki işte şimdi yaptın yapacağını Bilbo Baggins dedi kendi kendine. <gülüyor> Partinin olduğu o gece çamı devirdin. Şimdi kaldırabilirsen kaldır. Bedelini ödeyeceksin artık. Vay canına ne aptalmışım ve hala ne aptalım dedi. Tukluktan en uzak olan yanı. Ejderhalar tarafından korunan hazinelerin bana kesinlikle hiç faydası yok. Ve sırf uyanabilsem ve bu iğrenç tünelin kendi evimin koridoru olduğunu görebilsem hepsinin burada sonsuza dek kalmasına razıyım. <gülüyor> Her iyi savaşçının içinde böyle bir şeyi çağaran <gülüyor> <çağıran. gülüyor> Bu sese ve ufak ışığa doğru ilerlemeye başladığı zaman Tolkien araya giriyor ve diyor ki işte diyor Bu noktada Bilbo durdu. Bundan sonra yola devam etmek yaptığı bütün bu hikayedeki en cesur şeydi. Çünkü burada diyor kendi iradesini yendi. Hmm. Aslında iradesi ona diyor ki bu iş. Fazla tehlikeli gitme ve önemli bir ket koyuyor aslında. Eli ayağı boşalıyor çok korkmaya başlıyor. Ama en cesurca hamlesini burada yaptı ve o iradesine karşı geldi. Kendi benliğini yenerek yoluna devam etti. Dumanlar falan çok fazla artmaya başlıyor yaklaştıkça. Bunun indiği yerde burada kot diye geçiyor. İnşaatla uğraşanlar bilirler kot temelin bir üstüdür zaten. Hani en alttaki yer, en alttaki mahsene doğru gidiyor o yol. Ve en alttaki mahsende de yapılmış en büyük mahsen. Oraya doğru ilerlemeye başlıyor. İlerledikçe ışığın artık Smaug olduğunu anlamaya başlıyor. Smaug'un kendisi. Uyuduğu için ağzından burnundan alevler çıkartmıyor ama küçük alev parçacıkları falan görünüyor. Smaug'un kendisi de bir parıltı sage ich. Şey, Işıldıyor Smaug'da. O ışıltı Smaug'dan geliyormuş. Küçük kırmızı ateş dediğimiz şey. Ve buna da bir terim bulmuş Tolkien. Smaug'un parıltısı diyor. Smaug'un bir parıltısı var. ejderha bir parıltısı var. Mahsene girdiğinde mahzenin girişinde duruyor ve Smaug'u izliyor. Smaug dev kızıl altın ejderha diye tarif edilmiş. Altın kızıl ejderha gümüşü çok fazla katılmış altına kızıl altın deniliyor. Aslında değeri daha düşüktür alaşım oranı arttığı için. Ama ilginç de bir rengi var. Vardır. Harbiden o altınların güzel bir rengi vardır. Ona bir gönderme altın kızıl ejderha diye ve derin bir uykudaydı diyor smoke. ama hazinenin üstünde yatıyor dev bir hayvan ve altı komple mücevheratla dolu falan yani böyle bir bir akıl gidiyor yani bu kadar altından nasıl lan falan diye ve tamamını da göremiyor zaten mahsen karanlık olduğu için görebildiği yer bile inanılmaz bir servette dolu ki onun arkasında göremediği bayağı uzunca bir alan daha var muhtemelen diyor oralarda altında dolu yani harbiden bir daha boyutunda altına ve mücevhere sahip sadece altında değil inciler var işte pullantalar, zümrütler, yakutlar her şey var inanılmaz bir servet mervet var orada ve Smaup biraz şey yapmış kanatlarını dev bir yarasa gibi toplamış hafifçe yan dönerek yapmış böyle o yüzden de göbek kısmı da görünüyor hafifçe böyle şeyde o göbek kısmının da büyük parıltılarla parlayan mücevherlerden sanki elmaslardan oluştuğunu fark ediyor ve biraz ejderhaya korkuyla beraber hayranlık da duyuyor inanılmaz geliyor ona çünkü burada daha sonra gönderim olacağı daha sonra anlayabileceğimiz çok güzel şeylerden bahsediyor diyor ki ejderhanın altı altınlarla taşlarla doluydu ama onun arkasındaki duvarların en yakın yerde diyor zırh takımları, miğferler, baltalar, kılıçlar, mızratlar görülebiliyordu diyor. Arka tarafında da yapılmış, hazırlanmış. O bu silahlar falan da tabi cüce sanatının yeteneğinin en üstün örnekleri olarak. Yani her biri bir mücevher kadar değerli araç gereçler bunlar. Ve o silahların önünde de üst üste yığılmış değerli taşlarla dolu kavanozlar var, küpler var. Ve Bilbo'nun diyor nefesinin kesildiğini söylemek anlatmaya kesinlikle yetersiz kalır. İnsanlar tüm dünyanın harika olduğu günler eflerden öğrenmiş oldukları lisanı değiştireli beri Bilbo'nun bocalamasını betimleyecek sözlük kalmamıştır. Ha öylesine ele ayağı çözülüyor. Yani Tolkien'in Alinev Uvina 31 Ağustos 1937'de Hobbit üstüne yazdığı notlarda yayıncısında şunu söylüyor. Burası yani benim özel ilgimi çekiyor. Belki arada filoloji meraklı arkadaşlar vardır. Onların da ilgisini çeker diye söylüyorum. Dil bilimsel felsefeye gönderme yapmanın tuhaf bir mitoloji yolu ve Barfield'ı okumamış hiç kimse tarafından çok az kişi okumuştur ve muhtemelen okumuş kimseler tarafından da sevindirici bir şekilde gözden kaçılacak olan bir noktayı içeren yani dil bilimsel söz olduğunu not alıyor. Bu Barfield kim? Çok önemli bu olum Barfield. Tolkien'in de arkadaşı Inkliks'ten bir üye ama bir avukat olduğu ve Londra'da yaşadığı için çok sık Inkliks doktantılarına katılmıyor ama şeyin büyük kankası Ya yani Tolkien'in büyük dostu Lewis'in büyük kankası. Hatta Lewis'in işte ateizm ya da deizmden vazgeçerek inançlı bir hale dönmesinde Tolkien'le beraber bunun da katkısı var çünkü bu adam da iyi bir kadın. İnanılmaz bir şekilde dil bilimi üstüne falan düşünmüş, uğraşmış, mitlerde anlatılan kelimelerin artık günümüzdeki anlamlarıyla olamayacağını, mitte pre-mitolojik tanımlamaların birebir gerçek kelimelerden oluştuğunu, onların bir alegori olarak falan düşünülmemesi gerektiğini falan savunan, makaleleri falan olan bir adam ve Tolkien'i de bayağı etkilemiş bir adam. Yan notları kitabı olanlar yeniden okursa çok hoşlarına gideceklerdir. Çünkü Barfield'ın bu ilkel kelimeler meselesinde mit Metolojik kelimeler meselesinde gerçekliği anlattığı, somut gerçekten bahsettiğini anlatan uzunca bir yazıda var bu ejderhaların defineleriyle ilgili ya da ejderhaların etkileriyle ilgili birkaç öykü okumuş ya da duymuş olmasına rağmen bunun bu kadar etkileyebileceğini kendisi birebir yaşamadan fark etmemiş. Burada Tori'nin de tıpkı daha sonra yakalanacağı gibi bu servet ve ejderha karşısında altın hastalığı dediğimiz tutkuya yaklaştığını ifade ediyor Tori'ye. Ama gene de işte Hobbit iradesi bir tık kendine yönelik olduğu için buna kapılmıyor ama bir süre yani Smoak'ta uzaklaşıyor uyansa, beni de görse umurumda değil diye hayranlıkla altınları seyretmeye dalıyor. Bu şey, Boromir'in yüzüğü bir anlık, On... dev, o kapılıyor ya yani. <gülüyor> bir anlık, o his galiba aynısı sanırım değil mi evet, abi? Evet yani bağlanma hissi. Yüzüğün etkilediği gibi bu altınlar da, ejderhalar da kendi kendine insanları etkiliyor. Yani böyle bir büyüye kapılıyorlar cüceler insanlar, elfler neyse. Ona bir çağ kadar uzun gelen bir süre boyunca baktıktan sonra neredeyse kendi iradesinin dışında yani iradesini tekrar yenerek kendine geliyor. Çok Tehlikeli bir pozisyonda olduğunu, Simak'ın karşısında durduğunu ve Simak'ın yüzükten etkilenip etkilenmeyeceğinden emin olmadığı için aklımı başımı alayım diyor. Hazır uyuyorken ben buradan kaçayım ama Simak'ın yanına kadar gidip gördüğümü belirtebilmek için de cücelere diyor. Oradan bir tane iki tarafı kuplu bir kase aldı kaseyle beraber vın yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Gittikçe teri de artıyor, sıkıntısı da artıyor, korkusu da artıyor ve Balin'in yanına geldiğinde mutlanıyor neredeyse. Balin'le beraber cücelerin yanına ulaşıyorlar ama artık bu işte hem hazinenin etkisi hem iradesinin savaşı bilmem ne. O sırada cücelerin büyük coşkusunu, buna övgüler dizmesini, işte saygıyla karşılamasını, onların gözünde daha da bir yükselmesini falan anlamıyor. Kafa gitmiş bir durumda ama cüceler acayip mutlular işte. yaşasın. Hazineden bir parça geldi. <gülüyor> Smoak ne yapıyordu? Gördün mü? Bilmem ne falan diye. Bayağı bir gazlıyorlar yani bunu. Ondan sonra şey diyor ama bir bu. Aklını da şey geçiriyor. Gördüler mi diyor? Hırsızla çok bakkala benziyor demeyi biliyorlardı bana diyor. Hmm. Gördüler mi diyor? Hırsız ne iş yapıyor işte. Hırsız gitti ejderhanın önünden hazineyi çaldı getirdi falan ha, diye. Helal Böyle be. bir şey de var. Gücü de var ama eh artık diyor bir daha böyle diyemeyecekler bana. Ve hakikaten de bir daha böyle diyemediler diye büyütmüş torkende. Burada üç numaralı not var. Ocak 1938'de Londra'da yayınlanan Observer gazetesinde Tolkien'e dolaylı olarak gazete üzerinden şu soruyu soruyorlar. Hobbit'in Ejderhan'ın kupasını çalışı B'Wolf'daki kupa çalma sahnesine mi dayanıyor? Bir ay sonra 20 Şubat'ta şey Tolkien cevabını yazıyor. B'Wolf diyor benim de bu kitapları yazarken falan yararlandığım çok iyi bir kaynaktır. Yani benim için kaynak bir eserdir. Zaten o konuda da akademik çalışmaları olan birisi. Yalnız diyor iş oraya geldikten sonra diyor ben bunu yazarken B'Wolf'tan bilinçli olarak etkilenmedim. Hikaye Aynen ancak bu şekilde devam ettirebileceğimi düşündüm. Farkında değildim diyor b da böyle bir şey olduğundan b bilmeme rağmen. Zaten diyor bence b yazarı da diyor başka bir şey yapamayacağı için buradan kupa çalma sahnesi yapmıştır diyor. Hakikaten aynısı ya aynısı. b sahne. Bak diyor ki B-Wolf'taki kupa çalma sahnesi hayli kısadır. Ejderha hazinesini 300 yıldır korumuşken Lord'un gözüne girmek isteyen bir adamın Lord'unu sunmak üzere altın bir kupa çalmasıyla gerçekleşir. Ejderha uyandığında hırsızlığı fark eder ve öfkelenir. Gece çöktükten sonra ejderha, alevler saçarak saldırır. Hayırlısı. Ve Lord'la halkını yok ederek gün doğmadan önce aceleyle salonuna döner. Tolkien bunu aslında Beowulf göndermesini bilerek yapmış bile olsa Beowulf'un hatırlanmasını sağlıyor. mitin günümüze taşınmasını da sağlamış oluyor. Böyle en şey sevdiğim var. tarafları bu ha İngilizlerin. Kendi neyi muhafaza etmeleri gerektiğini çok iyi Çok iyi, iyi olur. Olur. Cüceler işte bu kaseyle falan eğlenirken eğlenirken Bilbo henüz yarı aptal böyle korkudan çözülmüş durumda dururken arkalarındaki kapı bir gümbürtüyle neredeyse kapanacak kadar itilmiş ya açılmış oluyor arkaya kadar açılmış oluyor bir sallantı oluyor ayak sesleri gümbürtüler böyle sanki mağaranın içinde bir deprem oluyormuş falan gibi bir şey oluyor cüceler bir anda bütün neşelerini bilmem neleri falan kaybedip Yusuf Yusuf durumda kalıyorlar yani ulan ne oluyor ne yapıyor falan diye ve şey akıllarına ilk kez o zaman geliyor abi hani tamam biz hazineye gittik falan da bu usma halletmemiz lazım yoksa bir anlamı yok buraya gelmemiz acaba <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi gözden kaçırdırdı kaçmışlar yani. Küçük bir şey abi. Burada ejderhalarla ilgili çok değerli bir bilgi var. Diyor ki ejderhalar diyor, bütün bu hazineleri bilmem neleri falan saklarlar. Binlerce on binlerce yıl hani üstünde yaşarlar ederler ama bir kuruşunu harcamazlar. Yani öyle bir harcama gibi bir durum yok. Biriktirmeyi ve üstünde yatmayı severler. Ama bunun yanında bütün ejderhalar hazinelerinden tek bir kuruşun bile çalındığını anlarlar. Yani o şeyi kupanın çalındığını bütün salonu dolduran şeyler arasından smog anlamış durum yani benim kupamı çaldılar. Abi, o yüzden de geçiyor. çok sinirlenmiş durumda. Çünkü ejderhalar hazinelerinde tamamen hakimler. Bir de tabi koku duygularından buraya başka birisinin geldiğini de anlıyorlar yani. Birisi uğramış başka birinin kokusu var bir tane de kupamız yok yani Demek ki hırsız gelmiş kupayı çalmış. Ve şey yapıyor o küçük kapıdan kendisinin sığamayacağı kapıdan Bilbo'nun yaklaştığı kapıdan vurduğunu falan uzatıp alev falan üflemeye başlıyor. Yani çıldırmış durumda yani. Ama kasesinin yokluğuna rağmen hırsızın kendisini bulamıyor. Hırsızlar, yangın, cinayet dağ geleli beri böyle bir şey olmamıştı diye düşünüyor Smaug. Diyor ki gazabı tarife sığmaz. Sadece keyfini süremeyecek kadar çok şeyi olan zengin kimselerin uzun zamandır sahip oldukları ama daha önce ne kullandıkları ne de istedikleri bir şeyi aniden kaybettiklerinde görülen türden bir gazaptı. Of. Tolkien komünist miydi? <gülüyor> <gülüyor> Tolkienciyiz. <gülüyor> Marxist Tolkien. <gülüyor> Herhalde en adamlardan biridir de. Çocuk. <gülüyor> Tam şey İngiliz sağ mavi zekine korkuyor yani tam. Ama o da rahatsız abi zenginliğe yeneme değil mi? Bunu. Çünkü zengin değil. Niye <gülüyor> rahatsız? <gülüyor> <olsun. gülüyor> Özden nesnel farklılaşması olur arada. Bir de Ali yani bunlar çok zengin aileleri çocuklarında olur. Yani paran içinde doğdu mu? Paranın bir kıymeti olmaz çünkü. <gülüyor> Ali. <gülüyor> <gülüyor> Sabah bir kalktın diye yüz milyon doların malına yaparsın. Ali! <gülüyor> Ali! Fener'e yedin mi? <gülüyor> Bu dehşetle bütün salonu falan da alevliyor. İşte o küçük delikten muhtemelen koku oradan geldiği için buradan geldiğini anlıyor ama oradan sığamayacağı için büyük kapıdan çıkıyor. Her tarafı alevler püskürtüyor. Kuruyla vuruyor, dağın içini sallıyor falan. Ve oradan da güney tarafındaki dev kapıdan dışarı çıkıyor. Süzülüp dağın tepesine konuluyor ve çevreyi gözetlemeye başlıyor oradan. Alevleri falan fışkırtmaya devam edip de cüceler de tabii o sırada kapının önünde duruyorlar. Smoke'un orada olduğunu görünüyor. Panikliyorlar tabii hepsi bunları neredeyse donduruyor yani ulan ne yapacağız bir smock çıktı falan diye ve şey diyor Bilbo olmasa hepsi ölecekti gene diyor yani Bilbo tekrar hayatlarını kurtarıyor smock dağın başından batı kapısına doğru bakmadan evet diyor ki Bilbo içeri gir içeri gir abi bak. oldu olacak krallığı kursun versin böyle ve Bilbo daha ne yapacak abi <gülüyor> Ectelion be. İçeri girip kurtulacaklar ama Bifur'un kuzenleri olan Bomburla Bofur orası yüksek ben şişmanım çıkamam ayağımı sakalıma basarım düşerim diye mızlayıp da aşağıda kalmışlardı ya. Bifur diyor ki biz içeri gireceğiz ama onlar ne olacak kuzenimizi bırakamayız. Bilbo diyor ki yani hepimizi öldürecekler yapacak hiçbir şey yok girin içeri. Thorin orada şey yapıyor diyor ki hayır diyor, hepimizi birden öldüremeyecekler. Kili, Fili, Balin ve Bilbo diyor siz içeri girin diyor. Siz de diyor ipleri getirin Diğer arkadaşlar aşağı sarkıtalım yukarı çekelim, çekelim arkadaşları falan. Diyor. Bütün hikaye boyunca diyor en darda kaldıkları andı diyor ejderhaya karşı Tolkien. Bomburla bofur kanter içinde ipten çıkıyorlar. Hani ip çekmez hikayesi vardı ya. Beni çekmez ip ben çıkamam falan diye. Kedi gibi tırmanıyor <gülüyor> ipten ejderha korkusundan. Yanlarına da olabilecekleri kadar erzak falan da alıyorlar. Midilliler atlar aşağıda kalıyor ama. Bunlar tam ipleri toplayıp kapıdan girdiklerinde sumuak batı tarafından gelmiş oluyor. Ucu ucuna kurtuluyorlar. <gülüyor> Midilleri görüyor mu acaba? Midilleri görüyor. Birazdan geleceğiz. Ve şey yapıyor. Oraya geliyorlar ama gizli kapıyı göremiyor yani. Orası ejderhatın tarafından da bilinmiyor. Ama bu taraftan gelmiş olabilirler tahmin ediyor. Kapıyı arıyor o çevrede dönerek. Oradaki bütün çimenleri falan yakıyor. Duvarları ısıtıyor falan. Ama kapının o küçük aralığını fark edemiyor. Cüce kapılar mükemmel yapıldığı için. Buradan da ha ilk başta Torin'in babasının falan kaçıp dışarıda Torin'le buluşması hikayesinde kaçtıkları kapı bu kapı işte. Burası gizli kapı. Birçok Erebor Cüce bile bu kapıyı bilmiyor aslında. Burası kurtuluş kapısı, yangın merdiveni gibi bir yer. Şu eski saraylarda hani. Heh, yer altından devam eden şey diyor. var ya onunki gibi. Orada bayağı bir gürültüsü, patırtısı, alevi malevi tedirgin bir şekilde içeride bekliyor kafile. Bir uzaklaşıyor Smaug, akıllı bir hayvan. Bir süre bekliyorlar falan ve Smaug tekrar dönüyor, geliyor. Tekrar bir karaltısı geçiyor kapının önünden. Pusuyu atıyor yani. Pusuyu atıyor. Çünkü o taraftan geldiklerini falan tahmin ediyor Smaug. Midiller aykırıyorsun, duyuyor aşağıda o korkuyla gürültüyle ateşle midiller ve şey diyor Thorin, zavallı hayvanlarımızın sonu geldi artık. Diyor. Çünkü Sumak bunları görecek onları öldürür yer diyor. Midilliler tabi topuk uzağa doğru. Sumak'un bir kez gördüğü kimse ondan kaçamaz. İşte diyor biz buradayız görünmediğimiz için hayattayız ama bizi görürse yani biz midillerin peşinden gitsek ya da kasabaya gidip sığınmaya çalışsak öyle bir salaklık yapsak bile bizi bir kere gördükten sonra hiçbir şansımız yok. Tek şansımız diyor içeride kalıyor ondan. Özel hareket yani. Özel hareket. Su komandosu. Komandosu ne ya? Sas kom <gülüyor> su komandosu. Su komandosu. ile karıştırdım. Sen hiç bu işlere karışma. <gülüyor> Tünelin daha içlerine doğru ilerliyorlar ama orada hava falan artık iyice sıcak. Çünkü içeride de alev falan püskürttüğü için daha bir işte o alevin dumanları, mumanları, hava boğucu falan. Ama yani artık bunu umursayacak durumda değiller. Oraya piniyorlar ve bütün gece boyunca uykusuz kalıyorlar aslında korkularından. Suma fark eder fark etmez diye. Ve zaman zaman Suma gene oralardan uçup bütün bölgeyi gözlediği hissediyorlar. Ejderha midillilerden ve keşfettiği kampların kalıntılarından nehirden ve gölden insanlar geldiğini, midillilerin durduğu vazeden dağın yamacına çıktıklarını tahmin ediyordu. Ama kapıyı arayan, o nereden girdiklerini arayan gözleri boşa çıktı. Çünkü kapı görünmez olmuştur dışarıdan bakıldığında. Ama ejderha artık biraz sakinleşiyor ve yoruluyor da. Gidip altınlarımın üstüne yığılayım diyor ve dinleneyim biraz kendime geleyim. Ya o kupayı bırakmam diyor. Hırsızlığı diyor. diyor ne unutur ne de affederdi. Ama ama sabırlıdır. Beklemeyi bilir. Gidip bir dinleneyim yarın yine uğraşırım rahatlığındadır diyor Ejderha. Abi normalde ölümsüzler mi Ejderha'da? Ölümsüzler Ejderha. Dışarıdan bir etki almadıkları zaman öldüklerine dair hiçbir şey yok yani Ejderha'da. Sabah olduğunda biraz daha rahatlamış oluyorlar. Ejderha da gidip yattığı için şey, sesi kesildiği için Ejderha sesi kesildiği için böylesine kuvvetli bir muhafızı olan hazinelerin böylesine sorunlar çıkartabileceklerini kabul etmeye başlıyorlar. Çok zeki oldukları için. Müthiş <gülüyor> müthiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve şeyde anlıyorlar yani. Biz buradan çıkıp bir yere gidemeyiz. Yolda bizi görür ejderha. Ejderhayı gidip öldürme gibi şansları yok. Burada kaldık diyorlar yani. Bir süre buraya tıkılı kaldık. Ne yapacaklarını da bilemiyorlar yani. Daha sonra da her zamanki gibi bu sefer sen kaseyi getirdin. Ejderhayı kızdırdın. Bizim burada olduğumuzu fark ettirdin diye Bilbo'ya sarmaya başlıyorlar. Söylenmeye başlıyorlar. Yani. Sen niye böyle yaptın? Niye ejderhayı kızdırdın falan derken. Bilbo ama bu sefer tepesi atıyor yani. Diyor ki sizce diyor bir hırsız ne yapabilirdi ki diyor yani. Ben bir hırsızım diyor. Ben gönderdiniz. Ben de bir şey çaldım getirdim. Artı diyor neyi bekliyordunuz yani diyor öyle dağ gibi bir hazineyi diyor sırtıma tamamını alıp sizin yanınıza mı getirecektim ejderhadan kaçın? Hı. Bu diyor yüzlerce yıl sürer orayı boşaltmak. Ejderha tamamen zararsız, evcil bir hayvan olsa ve yüz tane de benim gibi hırsız getirseniz beş yüz tane o diyor yüz yıllar sürerdi o hazineyi buraya taşımak zaten. Oh, yani ya. ben diyor görevimi yaptım diyor. Gittim içeriden bilgiler getirdim size. Ben görevimi yaptım ne Benim tepemin tasını attırmayın diyor yani. Ben yapabileceğimi yaptım diyor. Biraz sakinleşiyor cüceler böyle çok haklı bir argümanla gelince Bilbo. Bütün cüceler bunlardan yani Bilbo'dan özür diyorlar. Akılları başlarına geliyor yani. Hakikaten daha ne yapacaktı Bilbo diyorlar yani. Görevi neyse onu yerine getirdi falan. Thorin de diyor ki şimdi diyor ne yapmamızı önermişsiniz Bay Buggins diyor. Gene Bilbo'nun aklına başvuruyorlar yani. Bilbo şey diyor şu an için hiçbir fikrim yok diyor. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum. Gidemiyoruz. Ejderhayı öldüremiyoruz. Bizi görürse yaşama şansımız yok. Kısıldık kaldık burada. Ejderhalardan kurtulmak hiç haddim olmasa da bunu düşünmek için elimden geleni yapacağım diyor. Bir yol bulmaya çalışacağım. Şahsen hiç umudum yok ve keşke evimde olsaydım diyor. Ya onu boşver diyorlar cüceler. Onu boşver diyor Artık hani o iş geçti. Biz bundan sonra ne yapacağız? Biz ona bakalım diyorlar. Vallahi diyor gerçek tavsiyemi istiyorsanız diyor şu an için verebileceğim tek tavsiye diyor. Burada kalın. Hiçbirimiz bir şey yapmayalım. Ejderha diyor gece diyor ya da uzaklaştığını falan düşündüğümüzde bir ara uyuduğu zamanlar diyor kapının aralığına gideriz diyor. Kafamızı çıkartırız. Orada temiz hava falan da alırız. Geri döneriz. Kesinlikle kapıdan uzak durmamız gerekiyor. Her solucanın diyor bir zayıf noktası olduğunu söylerdi babam. Gerçi diyor bunu kişisel deneyimle de söylediğini zannetmiyorum ya. Hani babam böyle bir laf ederdi. Yüzük bende olduğu için yüzüğümü takacağım diyor. Ne yapabiliriz? Bir zayıflığı var mıdır? Yok mudur? Bir kolaçan edeceğim. Zaten diyor bütün gece dolandı etti. Belki öğlen şekerlemesine yatmıştır. Uykuda yakalarsam diyor bir incelerim ne oluyor ne olmuyor diye. Yani gene Frodo'nun ben götürürüm ama yolu bilmiyorum dediği saçmalıkta bir şekilde. O da ejderhanın <gülüyor> yanına gideceğini <gülüyor> belirtiyor. Bu yüzük bu hikayede Lotur hikayesinde çok daha işlerine yarayan bir nesne mesela. Lotur'da evet. bir Bela. ama burada çok işlenmeiyor ve bu kararı verdiğinde hani ben gene ejderhanın yanına gideceğim falan dediğinde iyice hayranlıkları falan artıyor cücelerin tabii. Hani diyorlar vay be cesarete bak yani gene ne yaparsa Bilbo yapar. Bilbo sayesinde olacak ne olursa falan diye düşünüyorlar. Öyle vaktine doğru ejderhanın yattığı yere mahzene doğru gidiyor Bilbo. Ejderhalar ve kurnazlıklar hakkında daha çok şey bilse daha fazla korkar. Ve bu ejderhayı şekerleme yaparken yakalamanın imkansız olduğunu anlardı diyor. Yazar boş bir umut olduğunu bilirdi. Tünelin içi gece gibi karanlık tabii gene İlerledikçe kapkara zifiri bir yerden Geçiyorlar ama gene ilk seferinde Olduğu gibi bir hobbit için bile Daha sessiz ilerlemeye başlıyor Fark edilmemek için ejderha konusunda hmm. Ve hiç ses de çıkmıyor Ejderhanın oraya gitti derken hiç ejderha sesi Falan duymuyor temelli sakin Yaşlı sımak yorgun ve uykulu diyor Muhtemelen uyuyor diyor Bilbo içinden Hem de diyor beni göremez zaten Benim yüzüğüm var diyor Neşelen Bilbo kendi kendini korkutma halledeceksin bu işi diyor Ejderhayı inceleyeceksin falan diye kendi kendini gazlıyor. Simak'ın yanına geldiğinde. Simak hakikaten uyuyormuş gibi uzanmış falan. Ama göz kapağının yarısı açık ve oradan kırmızı sarı bir ışık Fark bir tedirginlik bir gözetleme falan durumu olursa ejderhalar hem uyuyup hem de bir gözleriyle yarı açık çevreyi kolaçan edebiliyorlarmış. Tabii ki Bilbo bunu bilmiyor yani öyle bir durum var. Bunun kokusunu duyunca bir boyu göremese bile Abi dur, Smaug'umuz konuşsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? <gülüyor> evet Smaug, seni dinliyoruz büyük biricik. <gülüyor> eee, hırsız efendi, <gülüyor> kokunu alıyor ve havanı hissediyorum. Nefesinin sesini duyuyorum. Gel yanıma, yine de bir şeyler al. Buradan fazla fazla var. Nasıl İndirgin mi seni? Bir benedik bandı, sen. Bu şey diyor yani ejderhalar hakkında çok şey bilmiyordu ama bu kadar da saf değildi. Yani Ejderhan onu etmiyor. kendi önüne getireceğini ve orada yok edeceğini tahmin ettiği için biraz kenara yanlıyor, koridora doğru gizleniyor ve oradan konuşuyor. Diyor ki Teşekkür ederim almayayım. Ey heybetli smog. Yarakalıkla yani diz boyu. Hediye almak için gelmedim. Amacım sadece bir bakmak ve sahiden öykülerin dediği kadar büyük olup olmadığını görmekti. Bu öykülere inanmıyordum. Smak ne diyor dilek? Artık inanıyor musun? <gülüyor> Gerçekten çok korkutucusun. <gülüyor> o yüzden mi gülüyorsun? Korkudan gülüyorum. Sinirleri bozuldu galiba. Sinirleri bozuldu. Artık inanıyor musun? Değil de hani bu söylenenlerin bilmonun ayak yaptığını falan anlıyorsun Smak ama gene de kendisinin övülmesinden mi hoşlanıyor yani. Bülbe diyor ki şüphesiz ki şarkılar ve öyküler gerçeği anlatmak konusunda hepten kifayetsiz kalıyor. Ey felaketlerin en başı ve en büyüğü İsmok. Ok. Bir hırsız ve yalancıya göre terbiyelisin. Adımı biliyor gibisin. Ama daha önce kokunu aldığımı hatırlamıyorum. Kim olduğunu ve nereden geldiğini sorabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Zamerem bu konsantrasyonu bozuyor? Sanattan anlamıyorlar. Anlamıyor. <gülüyor> Saydan sorabilir misin? Tepenin altından geldim ve yolum beni tepelerin altından ve tepelerin üzerinden geçirdi. Ve de havadan. Ben görünmeden yürüyelim. Buna kolaylıkla inanabilirim. Ama bu her zamanki ismin olamaz. Ben ip uçlarını bulan ağları kesenim. ısırant sineğim şanslı sayı için seçildim. Harika olmanlar. Ama şanslı numaralar her zaman başarıya ulaştırmaz. Ben dostlarını diri diri gömen, onları suda boğan ve Sudan diriyken çekip çıkaranım. Ben çıkının çıkmasından geldim ama başıma çıkın geçmedi. Bunlar kulağa pek inanılır gibi gelmiyor. Ben ayıların dostu, kartalların konuğuyum. Ben yüzüğü kazanan ve şansı taşıyanım ve fıçıya binenim. Bu daha iyi. Ama hayal gücünün kontrolden çıkmasına izin verme. Burada karşılıklı diyalakta çok, ama çok güzel, çok güzel. aslında başına gelen her şeyi i̇yi, bir şekilde oluyor. anlatıyor yani. Her şeyden bahsediyor. Şey diyor zaten burada Tolkien de yazar olarak araya girip bu çok zekice bir ifade diyor. Kendi hakkında bir şeyler söyleyip ama kendi hakkında hiçbir şey söylememesi. Ve gene işte Lagoon'da falan da gördüğümüz, neredeyse bütün fantastik büyü hikayelerinde gördüğümüz gerçek ismini söylememe durumu hmm. burada da var. Ad somutlaştırıyor ya o zaman varlığa erişmiş oluyorsun. İşte o yüzden de bu gerçek adını söylememek bütün fantastik hikayelerde önemli. Ve burada de şey diyor yani gerçek isminin söylenmemesi çok önemliydi diyor. Ve çok zekice bir şeydi diyor. Çünkü ejderhalar diyor. Bilmeceler, kinayeler, güzel anlatırlar falan etkilenecek canlılardır diyor. Yani ancak uzun süre bir ejderha ile bu şekilde konuşabilirsin. Kısa soru cevapla ya da çok açık davranırsan senin yerini de bulur ya da canı sıkılır bir an evvel öldürür ama bu şekilde diyalogla uzatabilirsin yaşama şansını. Lavalli'yi sevmiyorlar. Ha, sevmiyorlar ha. ama sanatı seviyorlar. Yani entelektüel ejderhalar. Bu konuşma diyalogun hayatını ilk, ilk kez kurtardığı yer nere bil bunun? Goldum'la muhabbeti. kolumu da bilmecelerle oyalayarak düşünme fırsatı yaratmıştı kendine. Beş numaralı nok var burada. Diyor ki hiçbir ejderha bilmecemsi konuşmaların büyüsüne ve bunları anlamak için zamanını harcamaya direnemez. The Root to Middle Earth ki bu Tom Shippie'nin dizinin ilk danışmanlarından biriydi ayrıldı. Dizi anlattığımız bölümlerde Tom Shippey'den bahsettik. Önemli bir Tolkien araştırmacısı ve yazarıdır zaten. Bu Smaug'la konuşmasının Eldar Etta'daki Fafnismal yani Fafnir efsanesi şiirinde birebir olduğunu söylüyor. O şiirden etkilenildiğini Tolkien'in oradan aklında kaldığını diyor. Bilbo gibi Sugurta da Ejderha'ya ismini söylemeyi reddeder. Ama bilmecemsi yanıtlar verir. Lanetlenmekten korktuğu için. ismini bilirsen lanetlene biliyorsun o efsaneye göre. Fafnir efsanesi hikayesini de yine Tolkien akademik olarak günümüz İngilizcesini çevirmiş adamlardan birisi. Öyle de bir şeyi var yani. Akademik düzeyde bilgisi olan birisi bu konuda. Şey çok güzel işte. Ejderha Fafnir'le konuşmaları örnek olarak söyleyelim. Genç ah genç. Söyle kim neredensin genç? Kimin olsun? Kılıcılı Fafnir'in kanıyla ala Evet. Yeah ve kılıcını yüreğime saplayan kim diyor Fafnir. Sigurt'a da şey diyor soylu yürektir benim adım ve öksüz dolaşırım gurbette. Benim diğerleri gibi bir babam olmadı ve yalnız yaşarım her daim. Hmm. Burada gene aynı isimsizlik ve yersizlik bölgesizlik meselesi var. Yaşadığı yeri bile söylüyor Bilbo aslında burada. Çıkın çıkmazından geldim ben de. Evet Bilbo korkuya kapılıyor biraz. Biraz da ejderhanın büyüsüne kapılıyor. Çünkü ejderha sözleri Glarut'la Turin hikayesinde bildiğimiz gibi diğer tarafını manipüle edebiliyor konuşarak falan. Hem oradaki büyük hazinenin etkisi, altının varlığın etkisi, hem Ejerhan'ın varlığının etkisi falan. Bilbo biraz şey yapıyor. Kafa karışıyor falan. Smog devam ediyor. Göl insanları. Bu o varil ticareti yapan sefil göl insanların işi değilse ben de kertenkeleyim. Nicedir oraya inmedim. Ama yakında bu değişecek. Pekala ey fıçıya binen. Söyleyeyim sana. Dün gece altı midilli yedim ve yakında hepsini yakalayıp yemiş olacağım. Bu mükemmel yemeğin karşılığında sana iyiliğin için tek bir tavsiyede bulunacağım. Elinde Gelirse, cücelerle başka bir alışverişin olmasın. Bilbo cücelerle karışıklı olduğunu falan saklamak istiyor ilk başta diyor ki cüceler mi? Bana anlatma. Cüce kokusunu ve tadını iyi bilirim. Benden niye kimse bilemez? Bana bir cücenin bindiği midilliği yiyip de bunun farkına varamayacağımı söyleme. Böyle dostlarla gezersen sonun kötü olur. Hırsız fıçıya binen. Geri gidip onlara bunu söylemenin benim için hiçbir sakıncası yok. Hmm. Hırsız fıçıya. İman onun numarası. Dün gece o kase karşılığında iyi para aldın sanırım. Söyle bak. Aldın mı? Hiç mi? Eh bu tam da onlardan beklenecek şey. Herhalde onlar dışarıda asık suratla beklerken en tehlikeli şeyleri yapmak ben bakmazken elinden geleni almak olsa gerek işin. Adil bir pay alacak mısın peki? Buna sakın inanma. Canını kurtarırsan da kendini şanslı say. Vay manipülasyon var. Evet. Ya. Aklını sürekli karıştırıyor zaten yani Bilbo'nun konuşarak falan. Burada işte detaylarda şöyle bir durum var diyaloglar arasında. Bilbo'nun kokusunu çözemediğini, tanıyamadığını, cüce kokusu almadığını ama bir yabancı kokusu aldığında bahsetmiyorsun. Onun bir cüce olmadığını tahmin ediyor. Bilbo o kendini çok fazla rahatsız hissetmeye başlıyor. Çünkü büyünün gücü gitgide artmaya başlıyor. Üstündeki baskı giderek artmaya başlıyor. Karşısında kalıyor. Çekilemiyor falan. Kafası karışmış bir durumda. Yani neredeyse öne çıkıp yüzüğü çıkarıp ben Bilbo'yum. İşte 13 tane cüceyle geldim. Senin hazineni alacağız. Seni öldürmek istiyoruz falan diyecek. O pozisyona gelmiş. Kendini zorla tutuyor o büyünün etkisiyle. Cesaretini topluyor. Son olarak diyor ki her şeyi bilmiyorsun ey kudretli Sumav. Bizi buraya getiren tek şey altın değil diyor. Ve büyünün etkisiyle İkisinin hafifçe sıyırılıyor. Ha ha. Bizi olduğunuzu kabul ediyorsun. Neden 14'ümüz deyip de kurtulmuyorsun bay şanslı sayı? Bu yörede benim altınımdan başkaca işleriniz olmasına da sevindim. Bu halde belki de zamanını hepten boşa harcamamış olursun. Ama altını parça parça çalmayı başarabilseniz bile yaklaşık 100 yıl sürecek bir iştir bu. Fazla uzağa gidemeyeceğiniz aklınıza gelmiş <gülüyor> miydi? Dayamacı yamacı yaramaz değil mi? Orman da öyle. Vay bana. İşteki bit yeniğini hiç düşünmedim mi? 14'te bir hisse ya da onun gibi bir şey. Şartlar bu buydu değil mi? Ama ya teslim, ya taşıma ücreti. <gülüyor> <gülüyor> ya silahlı muhafızlar ve troller. Lojistik. Aynı Her şeyi mi? saplıyor. Maliyet falan bilgi. Yani. Bunları söyleyince inanılmaz zorda kalıyor Bilbo. Daha önceden hiç bu kadar detaylı düşünmediğini de fark ediyor tekrar. Yani cüceler de bir halt düşünmemiş ama Bilbo da pek bir şey düşünmemiş yani aslında derinlemesi. Ama Bilbo'nun hani onlara göre bir tık önemi daha göl kasabasındayken dağ görür görmez şeyi anlıyor. yani Bizim bu dağa girmeyi başarıyor olmamız bile bir şeyi değiştirmiyor. Yani bunu sahip olmamız için smog yok etmemiz lazım. Onun korkusunu hep hissetmiştir zaten yani. Yüceler Smaug hareket edene kadar o korkuyu anlayamadılar. Ve şey yapıyor. Hazinenin yerinden nasıl çıkarılacağını, kendi payına düşen kısmının ta tepe altına çıkın çıkmazına şair'e nasıl götüreceğini falan hiç merak etmediğini, bunlar üstüne hiç düşünmediğini fark ediyor. Bir de burada bir ifade var diyor ki buna inanmanız zor olacak ama zavallı Bilbo'nun cesareti gerçekten çok kırılmıştı. <gülüyor> <gülüyor> İnanma <gülüyor> şaşırdın mı Cem? Olur mu ya? Ektelion Bilbo. Ektelion Bilbo Cesareti kırıldı Ama işte diyorum her büyük savaşçıda bir üç kaç. Aram bir karakter Oral'ın içinde. Şey diyor, ejderhaların sözleri deneyimsiz kişileri bu şekilde etkiler zaten. Mallaştırır diyor. Elbette Bilbo'nun temkinli olması gerekirdi ama Smoke'un ezici bir kişiliği vardı. Bilbo diyor ki sana söylemeliyim ki altın bizim için ikinci derecede önemliydi. Tepe'nin üstünden, tepe'nin altından dalganın ve rüzganın sırtında gelişimizin nedeni intikamdı. Şüphesiz ki ey serveti hesapsız Smaug, başarının sana acı düşmanlar kazandırdığını da O baş. direkt tehdit ediyor. Aynen. Hala. Bunun üzerine Smaug saydan kahkahalarla güldü. Ha ha ha ha. <gülüyor> böyle mi gildi değil mi? Evet. Olmadı mı? <gülüyor> sumak sumak böyle Öncelimi görmedi. Yalnız sumak bu güçte, bu zekada, bu kötülükte böyle konuşuyorsa daha korkucu <gülüyor> Evet. <değil mi? Aa, gülüyor> zor söylüyorsun ha. Çok daha korkucu canlı olurdu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ciddiye dağlamasın. Arbut gibi öldürürsün. <gülüyor> i̇ntikam. intikam. Dağ altının kralı öldü ve intikam aramaya cesaret eden hısımları nerede? Dale Lord'u Grion öldü. Onun halkını koyun sürüsündeki kurt gibi yedim. Yabana yaklaşmaya cesaret oğullarının oğulları nerede? Ben istediğim yerde can alırım ve kimse bana direnmeye cüret edemez. Eskinin savaşçılarını devirdim ve emsalleri günümüzde yeryüzünde kalmadı. O zamanlarda hem genç hem de yumuşaktım. Artık yaşlı ve güçlüyüm. Güçlü, güçlü seni gölgelerdeki hırsız. Zırhım on kat kalkana bedeldir. Dişlerim birer kılıç, tırnaklarım mızrak, kuyruğumun tokadı şimşek, kanatlarım bir kasırga, soluğumsa ölümdür.'' Vay vay vay. Tamam çocuk hikayesi değil ya? Ha, yani, yani özelliklerini belirtiyor falan olmak, öyle bir böbürlenme falan hani büyük yazımında böyle şeyler olmaz. Evet, yani komik kaçar büyük olur. yazımında ama çocuklar için çok etkileyici bir şey yani. Babaanne senin dişlerin neden ha, aynen. evet. evet. İşte gözlerin neden büyük falan hikayesi. Çocuk yazımı için çok Hele benim gibi yani. sesini de yapabilirse evet, çok daha etkileyici hale gelir. Tolkien de böyle anlatıyormuş, Dilek aynı senin gibi. Nasıl? Çocukları <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa yapıyormuş be. <gülüyor> Bilbo böyle sesi titriyerek şey diyor. Anladığım kadarıyla da ejderhaların alt kısmı özellikle de göğüs bölgesi daha yumuşakmış ama şüphesiz böylesine kuvvetlenmiş bir şahıs bunu düşünmüştür diyor. Yani şeyi gazlıyor göğsünü göstersin hmm. diyorsan, gazlıyor. Acaba bir açığı yediği var mı bilmem ne diye. Burada 8 numaralı nokta görüyoruz ki yani bütün kuzey hikayelerinde işte Fafner'in hikayesinde, Walasungalar'da bilmem nelerde falan. Aslında ejderhalar hep bir şekilde göğsünün altında bulunan bir eksik pul parçası ya da zayıf bölge bilmem ne diye sadece oradan öldürülmüşler. Yani bu bir ejderha öldürme yöntemi yani. Göğsünün altında kılıcın saplanan Mızan saplanacağı, mızan saplanacağı bir yer olma hikayesi. Bilbo'da anlatılanlardan herhalde acaba öyle bir yer var mı diye merak etmiş ve onu öğrenmeye çalışıyor. Ancak diyor ki Ejderha senin bilgilerin güncelliğini yitirmiş. <gülüyor> Upgrade edilmemiş. <gülüyor> <gülüyor> İsten ve alttan demir pullar ve sert değerli taşlarla zırhlıyım. Tenime hiçbir kılıç içlemez. Şey diyor Bilbo'da bunu tahmin etmem gerekiyor. Diyor. Şüphesiz ki delinmez Lord Smough'un dengi hiçbir yerde bulunamaz. Halis elmaslardan bir yeleğe sahip olmak nasıl bir ihtişamdır? Evet gerçekten Bende nadir ve fevkalade. <gülüyor> ne sandın? Orada bak şey diyor, ejderha sırt üstü döndü. Bak dedi, bak buna ne diyorsun? <gülüyor> Hop <gülüyor> Ama yemiş yani Bilbo'nun nurasında. Bilbo ne diyor abi? Diyor ki göz kamaştırıcı derecede görkemli, mükemmel, kusursuz, sarsıcı diye ünledi Bilbo yüksek sesle. Ama içinden şöyle düşündü. İhtiyar atmak sol göğsünün oyuğunda kabuğundan yeni çıkmış salyogoz kadar çıplak büyük bir açıklık var. Ve diyor ki ey muhteşem zatını daha fazla allı koymam hiç doğru olmayacak. Seni çok ihtiyaç duyduğun dinlencenden allı koymam da. Ne de olsa uzun bir avantajı olan midilileri yakalamak için biraz çaba sarf etmen gerekir. Hırsızları da öyle diye ekledi ve koşup tünelden yukarı doğru kaçmaya başladı. Tutamıyor kendini giderken bir laf sokuyum istiyor Bilbo'da. Evet şeye. ya o çok tatlı ya şey kaçmadan önce son bir laf sokmak <gülüyor> bir niyetiyle laf. diyor koştu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu düşünmüş. Ama diyor bu talihsiz bir laftı diyor Bilbo'nun bu lafı. Çünkü sesini ve yürüdüğü yeri doğru tahmin ettiği için gözüyle görmese bile Smaug alevlerini o tarafa püskürtüyor. Alevler arkada bir de can siperhane koşuyor. Ama arka tarafı komple yanıyor. Saçları, ayaklarındaki kıllar, ensesindeki saçlar, saçların arkası falan. Bayağı huzunda yanıklar falan oluşuyor. Hani diyor ejderhanın yanında gülme demişlerdi. Bunu burada bir bu anlıyor. Yukarı çıktığında da kapı işine geldiğinde de bayılıyor. Hem korku dehşetten hem de acılarından dolayı. Cüceler hemen çevresini sarıyorlar. Ayırtmaya çalışıyorlar geçirmeye ve ellerindeki imkanlarla olabildiğince yanıklarını falan tedavi ediyorlar. Ama saçlarının ensesinin kıllarıyla bacak arkasındaki kılların uzunca bir süre eski haline gelmediği belirtilmiş burada yani. <gülüyor> iyice tütsülenmiş. Bilbo'nun işte kaçtığını bilmem neyi öğrenmek falan istiyorlar ama Bilbo olayın şokunda iyice sessizleşiyor. Yani bu işin çok ciddi olduğunu kavruyor. Bunu yok etmek çok Küçük bir ihtimal. Bir de şeyden de tedirgin oluyor. Ya diyor ben diyor fıçıyla gelelim dedim bilmem ne falan. Smart çok akıllı bir yaratık yani. Göl kasabasından destek aldığımızı falan anladığı için Göl kasabasındaki bütün halkın da hayatını tehlikeye atmış olduk böylece. Evet. Buradan çıksa gitse Göl kasabasını mahvedecek. Zaten Smart'ın kendisi diyaloglarında diyor yani bundan sonraki işim diyor Göl kasabasına inmek olacak. Size nasıl destek veriyorlarmış falan diye. Onun sorumluluğu altında da eziliyor. Ne yapacağız ne edeceğiz diye mırın kırın ederken şey sinirini bul. Diyor. Bir tane ardıç kuşu gelmiş sanki böyle kafasını uzatıp bunların cücelerinin muhabbetini dinliyormuş gibi hissediyor. O kadar kızıyor ki normalde hani bilbonun canlılarla arası çok iyidir. Öyle şeyler yapmaz. Alıyor bir tane taş fırlatıyor gitsin diye. O yaşlı ardıç kuşu da böyle taşın gelişine bakıp pıt bir yana kayıyor. Taş boşa gidiyor. Geri eski yerine gelip kulağını vermeye başlıyor. Şey diyor. diyor torun ardıç kuşlarını rahat bırak diyor. Ardıç kuşları bizim dostlarımızdır. Dost canlısı kuşlardır diyor. Bu ardıç kuşunun yaşlığına falan bakarak şunu söyleyebilirim ki babamla büyük babamın eline gelen evcilleşmiş kadın bir soyun üyesi olabilir bu ardıç kuşu diyor. Çünkü diyor değil insanları bu göl insanlarının diyor, belli bir kısmı diyor bu ardıç kuşlarının şeyini bilirlerdi diyor. insanların dillerini bilirlerdi. O yüzden çevredeki insanlarla haberleşmek için ya da bizle cücelerle haberleşmek için ya da elf kralıyla, taranduyla haberleşmek için ardıç kuşlarını kullanırlardı diyor. Onlar diyor, bildiğin sıradan kuşlar değildir. Onlara iyi davranın. Sımak'tan yana olmazlar. Onlar cücelerle göl insanlarından yanadır. Eh diyor Bilbo'da madem öyle diyorsun diyor. Göl kasabasına gönderilecek bir haberimiz yok. Boşu boşuna dinliyor zaten diyor. Öykünü anlat artık diye iyice sıkıştırmaya falan başlıyorlar. Böylece boş şey yapıyor işte. Başına gelenleri midillerin bir kısmını gördüğünü, kendilerini fark ettiklerini 14 kişi olduklarını bildiklerinden falan bahsediyor. Göl kasabasından geldiğimizi de diyor iyice anlamış durumda. Smog. Durumu diyor baya hakim yani. Bizim gizlilikle yaptığımız hemen her şeyi açığa çıkmış durumda. Smok bütün bunları biliyor ama bizim avantajımız bizim henüz yerimizi bilmiyor çünkü gizli kapıyı bilmiyor. Ama hani bizim burada uzunca bir süre smalka karşı bekleyerek ederek bir şey yapabilme ihtimalimiz çok az. Yani iyice risk altındayız ve göl kasabası da büyük bir risk altında. Balin şey diyor pekala pekala diyor bu kadar canını sıkmana gerek yok çünkü diyor bir kere olan olmuş yani. Artı diyor sen genç bir adamsın diyor. Ejderha ile konuşmak diyor çok daha olgun büyük kahramanların bile diyor kolay başarabileceği iş değildir diyor. Ejderhalar konuşurken seni etkilerler manipüle ederler istediği yola sokarlar. Bu göğsündeki bir pulun düşmüş olması ve orada bir boşluk sırfında bir boşluk olduğunu bilmek. Hani diyor ne kadar işimize yarar tahmin edemiyorum ama belki de bir işimize yarar. Bu diyor az bir bilgi değil. Ejderhan diyorlar uykuda yakalamak çok mümkün değil. Çünkü yani zaten yarım göz uyuyabiliyorlar. Artık bunun yanında uykuda yakalasan bile o boşluğa, göğsünün boşluğuna saplamak için ejderhanın önünde kılıçla gitmen lazım. Ejderhanın önüne o kadar gidersen zaten kokundan seni anlar. De ki bir şekilde çok hızlı davrandın, gittin ejderhanın o boşluğuna kılıç saplayacaksın. Kılıcı Taplasan bile can bile ağzından çıkarttığı ateşte öleceksin. Bir intihar görevi bu. O bakımdan hani bu bilgi şu anda pratik olarak çok işe yarar bir bilgi değil diyorlar. Ama bilgisizlikten iyidir. Bu konuşmalardan sonra muhabbetin seyri değişiyor. Şeyi konuşmaya başlıyorlar. Daha önceki ejderha savaşları nasıl olmuştu? Ejderhalar nasıl kazanmıştı? İşte cüceler nasıl kazanmıştı? Ne tür araç gereçler gerekiyordu? Bunlar için falan filan. Bilbo diyor ki ya burada diyor, hiç güvende olmadığımızdan eminim. Baksanıza bir ejderha bütün yeşilliktir. Ateşiyle kurutmuş. Hava iyice soğumaya başladı. Bizim erzağımız yeterince yok. Ateş yakamıyoruz. Çünkü ejderha tarafından fark edilecek. Biz diyor şey yapalım diyor. Yanına çok yaklaşmadan asıl yerimizi kapının içinde mağaralarda kuralım, koridorda kuralım diyor. İçeri girmemiz, yaşamamız için tek yolumuz şu anda diyor. Çünkü şeyi hissediyorum diyor. Smoke gene buraları gelip kontrol edecek. Ve bizi burada görürse diyor, kapıyı fark etmese bile bir giriş olduğunu anlayıp bu tarafta bir şeyleri yıkar, kırar, dağıtır. Gene bizi dağın içinde mahsur bırakır. Hiçbir şey yapamazsa bile. Torin diyor ki, ay sen de diyor çok can sıkıcısın Bay yani diyor. Hani sürekli kötülükten falan bahsediyorsun diyor. Burada Bilbo ben oluyorum, Dilek Torin oluyor. Sen de çok can sıkıcısın. Her şeyin kötü tarafını <gülüyor> görüyorsun hikayesi. <var. gülüyor> Bana diyor sen çok işgalatıcısın abi. O kadar kötü değil falan. <gülüyor> Aynen <gülüyor> ay, ay, bu hikaye, bu hikaye işte. Sumov bizi dışarıda tutmaya bu kadar meraklıysa neden diyor tünelin aşağı ucunu kapatmadı o halde? kapatsadı diyor sesini duyardı kapattığını falan. Bilbo çok akıllıca bir laf ediyor diyor ki yani bir bizden korkusu yok niye kapatsın? iki belki aklına gelmedi ama bunun smaku için bir değeri yok kapatmış kapatmamış. Belki de diyor o yaşadığı yerin alanı yani yüzlerce yıldır burada yaşıyor. Keyfi var onun bir estetik alışkanlığı var bilmem ne var. Bir şeylere zarar verip de görüntüsünü değiştirmek istemiyor ama diyor önemli olan bu değil diyor. Biz diyor dışarıda kalırsa bizi öldürecek kesin. Ben size bunu söylüyor. Ve o kadar ciddi bir şekilde bunu cücelere falan söylüyor ki kapıyı kapatmayı erteliyorlar. Çünkü içeri girip de kapıyı içeriden açıp açamayacaklarını da bilemiyorlar tam olarak kapanırsa. O bakımdan içeri girmeyi kabul ediyorlar. Kapının arasında bir taş koyuyorlar. Belli bir aralıkta bırakıyorlar cüce kapısını. Oradan içeri giriyorlar ve içeride konumlanıyor cüceler. Ve uzaktan da o kapının aralığından da ufak ışık falan giriyor. Konuşma ejderhalarının işte cüceler hakkında söyledi. Sen bunlara mı güveniyorsun? Sana para vereceklerimi zannediyorsun? Onlar kendi çıkarlarını düşünür falan diye karaladığı için bir de bir daha lojistik çalışmalarının örneklerini hmm. verdikleri için bu nasıl taşınacak? Taşınsa senin evine nasıl götürülecek? Dertlerinden falan bahsediyor. Ve o sırada Torin sözü ele alıyor. Diyor ki bunun de en başından beri gözü kara bir hikaye olduğunu biliyorduk. Gözü karaların yapabileceği hikaye. Çok mantıklı bir harekat değildi bu diyor. Ve ne yapacağımızı tam olarak bilmeden bu işe girdik. <gülüyor> anladık canım. <gülüyor> Ama diyor şu konuda için rahat olmalı ki Bay Bilbo diyor. Şayet elimize bir şey geçerse bu maceranın sonunda. ister bütün hazine isterse birkaç parça bir şey. 14'te biri senin olacaktır diyor. Ayrıyeten diyor buradan şaira bunları nasıl sesleyeceğim diye düşünüyorsan da diyor o da diyor bizim sorunumuz altında. Biz bu hazineyi senin oraya götürmeni sağlayacağız. İçin rahat olsun diyor. Sen artık bizim dostumuz oldun, arkadaşımız oldun ve cüceler sözlerini tutarlar diyor. Sana bir pay verilecek denilmişse bu pay verilecektir merak etme diyor. Nakliye konusunu burada hala <gülüyor> nakliye konusunda endişelenmene üzüldüm. Konuştukları şeye bak içeride. <gülüyor> <gülüyor> Smaug var. Kesecek yani bunların hepsini. <gülüyor> Hala nakliye diyor. Nakliye diyor ya. Ve şey diyor işte bana ister inan ister inanma diyor. Hafifte gönül koyuyor falan. Bilbo aslında hani dediklerinde dediklerini çok umursamış değil. Yani zaten Bilbo hayatının tehlikede olduğunu bildiği için şu anda çok hazinin derdinde de değil. Yani burada nasıl yırtacağız derdinde Bilbo? Nasıl ölmeden döneceğiz derdinde? Torin'le Balin daha önceden o hazineleri gördükleri için, bildikleri için, Ereborda yaşadıkları için zamanda hazineden bahsetmeye başlar. Gene cüceler altından bahset duramıyorlar yani. Büyük kral Bladortin'den bahsediyorlar. Onun için yapılmış ve öyleli çok olan diye not düşmüş. Her birinin üç kez tavlanmış bir ucu ve hünerle işlenmiş altınla süslü sapları bulunan ama hiçbir zaman teslim edilmeyen ücreti de ödenmeyen mızraklar var diyor. Arkasında duran. Arkada ki silahlardan bahsediliyor. Uzun süre önce ölmüş savaşçılar için yapılan kalkanlar. Torun iki kutlu üzerine tokmakla ve oyularak gözleriyle yaprakları değerli taşlardan kuşlar ve çiçekler işlenmiş büyük altın kasesinden bahsediyorlar. Varaklanıp gümüşlenmiş ve delinmez örme zırhlardan. lordu griyonun en büyük oğlunun cüce yapımı halkalardan oluşan ve saf gümüşten işlenip 3 kat çelik gücü ve dayaklığına getirilmiş olduğundan eşi benzeri bulunmayan bir örme zırhla donatılması karşılığında verdiği yani bu zırhı almak için Grion tarafından cücelere ödenen para olarak çimen kadar yeşil 500 zümrükten yapılma kolyesi ama içlerinde en güzeli cücelerin dağın köklerinden altın bulduğu büyük beyaz mücefer dağın yüreği Tari'nin erken taşıydı Abi bu Kral Bladortin. Kral Bladortin hikayesi sadece burada geçiyor. Hiç duymadık zaten. Evet yani bu muhtemelen 3. çağda Smaug'un Erobora yalnız da saldırmasından önce Tom Shipi şey diyor bu bir insan kraldı diyor. Bana da öyle geldi biliyor musun? İnsan Neyse, kraldı, kraldı diyor. İsimden dolayı. Martin Martinez şey diyor muhtemelen bir elf kralıydı diyor. Birkaç araştırmacı da şey diyor muhtemelen diyor ta Run denizinin kıyısında o bölgede yerleşen bir insan krallığıydı. Onun halkı vardı ve orada Sauron kuvvetleriyle çarpışmıştı falan biriydi. Uzun süre öldüğü hikayesi de Sauron'un Mordor'a döndükten sonra 3. çağda orkların kuvvetlenmesiyle beraber oralarda yok edildi. Hmm. Biladortin'in Turun denizinin kıyısındaki topraklarını kaybettiğini Sauron güçleri tarafından söyleniyor. Ama şey olarak yani net bir Tolkien'in bir bilgisi yok. Sadece Biladortin deniliyor. Bunun dil bilimsel incelemelerine göre kimi filologlar gnom olduğunu söylüyor. Kimi filologlar daha yeni olarak Noldorince olduğu söyleniyor. Kuanyaca olmadığı kesin. Birkaç tane filolog da şeyden bahsediyor. Yani bu gnom işçeden dönüştürülmüş aslında şey Adunayk bir isimdir falan deniliyor. Bu arken taşı, arken taşı diye Torin inlemeye başlıyor. Artık. Adını duyar duymaz. Bin fasetalı bir küre gibiydi. Ateş ışığında gümüş gibi parladı. Güneşte su, yıldızların altında kar, ayın altında, şafkında ise yağmur. Bu fasetalıyı arkadaşlar bilemeyebilir. Farsça bir sözcük. Aslında iki anlamı var. Burada kullanılan anlamı şey mücevherlerin o yüzeylerini düzleyerek açlar yapılması. Çünkü saf haldeki şey elmaslar ya da parlak yüzeyli mücevherler, sert taş mücevherler, karbon mücevherleri doğal hallerinde ışığı alıp sömürüyorlar. Yansıtmıyorlar. Parlatıcı olmadıkları için mat olmadıkları için. Bu fasetela yapılarak onların yüzeyleri parlaklaştırıldığında fasetela yüzeyi ne kadar çoksa ışığı aldığında o kadar çok yüzeyde yansıdığı için ışık yayılımı bir ve parlaklığı artıyor. Bu mücevherci değil. Bilbo bu sırada belli bir zaman geçip aklı başına geldiği için defini ve Smoke'un etkisinden sıyrılmış bir durumda. Bunları yarım kulak dinliyor. Çok kendinde değil gibi bence burada işte şey diyor bir anda içindeki karanlık derinleşti belli bir yoğunluğa ulaştı falan. Bence yüzük Bilbo'nun öngörüsünü arttırmaya başladığı için Bilbo diyor ki hemen kapıyı kapatın Smaug buraya gelecek diyor. Va, bakmış işte. O kadar net ve kesin bir şekilde bunu söylüyor ki Torin bir anda fırlıyor. Kapının aralığındaki duran taşa Taşan. tekme vuruyor. Kapıyı kapattığı gibi üstlerinde smaug varlığını hissediyorlar doğan aa, başında. Aa. Kuyruğuyla o kapının olduğu yere falan vuruyor ki kuyruğu falan çok kuvvetli. Smaugun tepelerine taşlar falan yağmaya başlıyor. Oraları alevliyor, alevliyor Smaug. Bunlar bayağı sarsılıyorlar. Yeninin içine bir deprem olmuş gibi falan ve ucu ucuna yine şeyden kurtulmuş oluyorlar bir bunun öngörüsü sayesinde. Ya bu çok ilginçmiş. Yani bir bir şekilde hakikaten öngörü veriyoruz. Öngörü veriyor. Yani neredeyse kapatılıyor ve Smaug saldırmaya başlıyor. Bence hani yüzük şey yapmaya başlıyor. Çünkü yüzüğü ilk başta da çok uzun süreler kullanıyor ya. Bence etkisi daha hızlı oluyor yüzüğü. Belki de yüzük o dağlarda da kaybolmayı istemiyor. Smaug varken çünkü evet. o bölgelere orklar gelmeyecek. İnsanlar gelmeyecek. Smaug herkesi uzak tuttuğu için şeye ulaşma ihtimali yok. Sauron'a ulaşma ihtimali yani. çok küçük. Nehre düşmesinden ha. daha kötü bir durum? Bilbo'nun yani. elinde Smağdın olursa ve bu iş tamamlanırsa e Bilbo bir yerlere gidecek falan. Orada diyor hani yol ağzından bu yol ağzında düşersem kendimi özgür bırakabilirsem o zaman daha büyük şansım var diye. Bence yüzük yardımcı oluyor burada. Bibo'nun öngörülerine falan. Smok oraları bayağı dağıtıyor yani. Kapının ağzına falan kayalar mayalar düşüyor. Bunlar içeride öleceğiz. Tavan tepemize düşecek falan diye korku içindeler ve acayip bir güç olduğunu, Smok'un inanılmaz bir güce sahip olduğunu iyice birebir yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. Bir an Smok sesi kesiliyor. Yukarı doğru fırlıyor ağzından alevler çıkartarak ve göl kasabasına doğru süzülmeye başlıyor. Diyor ki fıçıya binen ayakların su kıyısından geldi ve su yoluyla geldiğine şüphe yok. Kokunu tanımıyorum ama göldeki o adamlardan biri değilsen bile onlardan yardım almışsın. Beni görecek ve dağ altının gerçek kralının kim olduğunu hatırlayacaklar. Yaktı adamları Bölüm burada. Yine nerede bıraktı? Acımasız tok. <gülüyor> bir heyecan zamanında. Nasıl seslendirdim ama? Müthiş korkunç. korkunç. Çok, çok korktunuz değil mi? Korkudan dikkatim dağıldı aldı anlatalım. Benedik Kandır Beçes'e mi verdin dersleri? Ben verdim. Birlikte çalıştık. <gülüyor> Sana da bir bafta mafta ayarlayalım artık. Ayarlayayım bunları. Hadi kapatalım. Vay be 12. bölümünde Hobbit'te sonuna geldik. Bakalım bundan sonra neler başlarına gelecek. Az kaldı. Az kaldı. O zaman yeni bölümlerde görüşürüz.